Gibi bazı muameleleri Tabii eğer e, başka alternatifi yoksa ama evet. bu gibi durumlarda kadının kocasına yıkama noktasında izin verilebiliyor. Ama bunun tersi öyle değildir. E, çünkü e, kadın vefat ettiğinde e, o beraberliliği sağlayan nikahtı. Vefat ile nikah olayı bitmiştir. Artık bu kadın yabancı bir kadındır. Tamam eşidir, ahirete tahallük eden hakları vardır. Ahirette e, aynı konumda olmaları hasebiyle.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 neticede muhasebe dediğimiz zaman burada 10 kalem varsa 10 kalemin dokuzu mubahtır. Evet. belki birinde böyle bir sıkıntı vardır ee, bu noktada Biz kazancı küleyyen haramdır ifadesini kullanamayız ee, imkan nispetince bunu yapmaması bundan kaçması başka bir birbiriime kaydırması konusunda gayret sarf etsin deriz Evet hocam. Rabbim kolaylık versin inşallah Amin hocam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 Kendisi yapmayacak zaten e, sadece neler olabilir e, vakayı ona haber verir. O vakanın içindeki bir kısımları belki şer ancaiz olmayan işte tüp bağlatmak ki bunlardan bir tanesi. E, buna biz fetva vermiyoruz e, çünkü kısırlaştırma geri dönüşümü çok nadirdir deniyor.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 uzunca konuşmalarımız, söyleşilerimiz olmuştu. Evet. oraya tekrar etmektense oradaki işte gerek eee Lale Günü sitesinde olabilir, gerek herhangi bir internet sitesinde de olabilir.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 Dolayısıyla ona bakmamalı. Yani imsak kesti mi kesmedi mi? Eğer imsak kestiyse sabah namazının vakti girdi demektir. Her ne kadar camide ezanlar okunmamış olsa da kişi sabah namazını eda edecek olsa bu edası sahi olur. Ama yok imsaktan önce çıktı ve güneş batana, şey doğana kadar da kılma imkanı yok.